En Rahim. Alhamdulillah in Hadana, Lihaza, Vama Kunna Lina Tedia en Hadana Law. Vama Taufi Guwartisami illa Billa La Kadija et Rusul Rabina Bilhak. Salu Allah, Rusulina Mohammed Salu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 Kuzal Mahatabdallah. Alaikum. Rahmatullahi wa Barakatuh. Cemal-i kemali seyredebilmek. Karanlıktan aydınlığa bir adım atabilmek. Nefessiz kaldığınız bir anda, hani, hani hayattan ümit keser derecesinde nefessiz kaldığınız anda, bir anda havayı bulabilmek. Bir anda havayı, bütün hücrelerinize, bütün atomlarınıza alabilmek. İnsanlar bazen anlamasalar ve dışlayıverseler de, hayatın her an merkezinde olabilmek. İlim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam ile, hayatın her anında, her deminde, her zerresinde, Aşkı yaşayabilmek ve yaşatabilmek. Evet sevgili dinleyiciler. İstedik ki bu sefer sizinle... ...bazen yanlış algılamalardan... ...bazen yanlış uygulamalardan... ...yanlış anlaşılan bir konumu. Mü'mine hanımları ve sahabileri paylaşalım sizlerle.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 İslam'da mümine hanımın yeri... İslam'da... Kelime-i şehadet ile... Kelime-i tevhid ile arınmış... Ak pak olmuş... Belki... Belki bir devletin... Hani deri devletin çekirdeği ailedir... İşte o ailenin çekirdeği... Hanımefendiler... Aslında bu konuya başlamadan önce... Bu konuya girmeden önce... Belki karanlıkla aydınlığı kıyaslamak adına nimetin kıymetini bilebilmek adına belki şu noktayı değinmek uygun olur. Hazreti Ömer'in sözünü paylaşalım itirafını sizlerle. Diyor ki kendisi biz İslam'dan önce İslam ile şereflenip teskiye olmadan önce Kadınlara hiçbir canlı yerine bakmazdık. Kadınlar, bayanlar sadece dünyevi bir meta olarak görürdük. Yani onların bir canı var mı? Onlar yaşar mı? Kesinlikle böyle bir şey düşünmezdik. Lakin İslam geliverdi. İslam hayatımıza nüfuz ettiği an onlara ayetler Onlara hadisler öyle yer verdi ki, kadınlara karşı ayetlerle Allah ve ayetleri tefsir eden sözleriyle Resulullah hadislerinde öyle yerler verdi ki, o canlı yerini bile koymadığımız kadınlar erkekler gibi haklarından hak sahibi olmaya başladılar. Ve ondan sonra biz bir şeyin farkına vardık. Onlar da canlıydı. Onların da hakları vardı. Ve yine bu güzel insanın tespitinin yerinde, sevgili oğlu Abdullah'ın da bir tespitini paylaşmak lazım aslında. Buhari'nin nakletmiş olduğu şu konuyu. Der ki, Biz kadınlar hakkında bu ahit ve hadislerden sonra öyle bir hale geliverdik ki, Eşlerimiz, annelerimiz, kız kardeşlerimiz ya da herhangi bir mümin hanımefendi hakkında ileri geri konuşmaktan korkar oluverdik. Daha dün insan yerine koymadığımız kişileri İslam öyle bir konuma getirmişti. Öyle bir konumda olduğunu açıklamıştı ki bugün onları bir söz edemez oluvermiştik. Olur da vahiy gelir de bizi suçlar diye. Olur da Allah bir vahiy indirir de bizi suçlar diye. ...onlara ileri geri bir kelime bile edemez olduk diyordu. Evet sevgili dinleyiciler... ...demek ki İslam, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti... ...kadınları, hanımefendileri... ...değer verilmeyen varlıklar olmaktan çıkarıp... ...ayetlerle, hadislerle... ...hakları anlatılacak kadar... Allah yanında, Allah katında itibarı olan insan olduklarını ifade etmiş. Sosyal hayatta erkekler gibi onların da yerlerini almalarını sağlamıştı. Ne ki İslam'ın karanlığı aydınlığa çıkardığı, çölleri yeşillendirdiği, bunalmış kalpleri Karalmiş karpleri nurlandırdığı O ilk günlerindeki Hanımlar Toplumdaki yerlerini o kadar rahatlıkla Almışlardı ki Haftada bir erkekler gibi Cumaya gitmekle kalmamış Günde beş vakitte Cemaate iştirak edenler Olmuştu Hatta ilk günlerde erkeklerle aynı kapıdan Mescide girip çıkıyorlardı Gelen O kadar çok oluyordu ki meydana gelen izdihamdan sebep sevgililer sevgili sultanımız Aleyhissalatu vesselam daha sonra hanımlar için ayrı bir kapı açtırmıştı ki o kapı bugün dahi Mehdi-i Nebevi'de Babun Nisa yani hanımefendiler kapısı adıyla varlığını hala korumakta. Camiler ilim mekanlarıydı o zamanlarda. Camiler arınma mekanıydı. İlim, rahmet ve aşk medeniyetinin sosyal hayata indirgenebilme metodunun konuşulduğu, istişare edildiği, paylaşıldığı ve hayata geçirildiği bir mekandı. Üniversitelerdi. Kainatın ilk, en tatlı öğretmeninin kurduğu dünyadaki ilk üniversitede Eshab-ı Süfe camide değil miydi? O zaman da öyleydi. Camide Erkeklerin hemen arkasında saf tutan hanımlar gerektiğinde sorularını buradan sormuş, cevaplarını da din dinlemişlerdi. Ne var ki erkeklerin de bulunduğu mecliste her türlü özel sorularını sormada zorlandıkları için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kendilerine özel bir gün ayırarak hanımefendiler bilgilendirmesini istemişlerdi. Bu istekleri de kabul vermişti Sevgilimiz, bir gün Efendimiz'den bilgi alma hakkını kazanmalarını ögün görmüştü. Böylece hanımların İslam kültürüyle, İslam uğruyla aydınlanmalarını sağlamıştı. Bu sıralarda meydana gelen samimi ortamda aşk peygamberi Tatlı Sultanımız her şeyimizi Resulullah'ı o kadar yakından takip etme imkanı bulmuşlardı ki, aralarından bazı hanimefendiler, sırf o ders ve sohbet ortamında, Efendimiz'in okuyuşlarını dinleyerek, Kur'an ezberleme imkanı bulmuşlardı. Hatayişlerinden bir tanesi, Kaf Suresini, sadece Resulullah'ın okuyuşlarını dinleyip takip ederek ezberleme imkanı bulmuştu. İlim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam, öylece, daha dün, canlı konumu görmeyen insanları hanımefendileri aydınlatıyor. Daha da zirveye hak ettikleri makama çıkarıyordu. Allah Resulü toprağa gömülmüş küçücük kızları sadece oradan çıkarmakla kalmamıştı. Toprağa gömülme suçuna toprağa gömülmeye suçlu görülen küçük çocukları oradan kurtarmakla kalmamıştı. Cennetin annelerin ayağının altında bulunduğu ilahi müjdesinin yanında hanımefendilere yüklendikleri büyük misyon ile yüksek derecelere kavuşabilecekleri imkanlarını paylaşmıştı. Bu sıralarda mescitte son derece özgür bir eğitim ortamı da meydana geldiği anlaşılıyor ki Hz. Ömer bir ara cuma hutbesindeyken Hutbesinde diyordu, Güzel Ömer radıyallahu anh, hanımların mehirlerini yüksek tutmayın diyordu. Hutbesine devam ediyordu ki tam bu anda. Hanımefendilerden bir tanesi bulunduğu yerden itiraz sesini yükselterek cevap verme cesaretini bile bulmuştu. Ve demişti ki, allah Teala'nın Nisa suresindeki ayetinde mehir verme sınırını koymazken Ömer hangi hatla hanımların alacakları mehre sınır getiriyor diye o mescitte ucumağının hutbe esnasında orada bu söze çıkışabilmişti. Ve celaletiyle, celalleğiyle tanınan güzel halife bu çıkışa asla sert mukabelede bulunmamış. Tam aksine hanım isabet etti. Ömer ise hata etti diyecek kadar fazilet gösterebilmişti. Onlar kuraklaşmış hayatlarını aşk gerçesi su olan Efendimiz ile ilkbahara çevirmişlerdi. O yüzden ne zaman nerede adım atabileceklerini biliyorlardı. Diriltmek adına çok tatlı adım atıyorlardı. Hazreti Ömer Cami içinde verdiği bu hoşgörü öneğiyle kalmamış. Cami dışında da hanımlara değer vermiş. Bilgili ve becerikli bir hanım olan Şifa Hatun'u da çarşı pazarı denetlemekle görevlendirmiş. Bir nevi belediye zabıtı memurluğu dahi yaptırmıştı. Hatta ilk günlerde barışta böylesine hayatın içinde yer alan hanımlar savaşta da geri kalmamışlar. Bedir'de, Uhud'da, Ve diğer muharebelerde aşk erleri mücahitlerle beraber aynı safları paylaşmışlardı. Misal Uhud Savaşı. Uhud gazasında Ayşe validemizle Ümmü Süleym cephe gerisinde hizmetlerde bulunmuşlardı. Hayber gazasına ise tam yedi hanımefendi birlikte iştirak etmişlerdi. Hatta Ümmü Atiye adındaki sahabi ye bir ise tek başına tam yedi savaşa cihada katılma imkanını bulmuştu. Ve bunu da ifade etmişti. Yani hanım olmaları kendilerine bahane değildi. Bu insanlar nasıldı ki, nasıl bir hayat sürmüşler ve nasıl inanmışlardı ki, Bahane insanı değillerdi. Bahane buluyorlardı evet evet. Ama sıyırmak için, çalım atıp kaçmak için değil. Bahane buluyorlardı. Bir adım daha ileri atabilmek için. Acaba, acaba Rabbimizin bir kulcuğuna daha nasıl hayırlar sunabiliriz? Sonsuz cennete acaba... Bir kardeşimizin daha elinden tutup gidebilir miyiz sevdasını taşıyorlardı yüreklerinde Kendilerine taş atanlara bu yüzden gül sunuyorlardı Kendilerine kemik atanı o yüzden yemek ve et sunuyorlardı Kendilerini kılıç kaldırıp öldürmek isteyenleri bu yüzden diriltmek istiyorlardı Onlar sağlam kaynaktan alıvermişlerdi sularını Öyle güzel su kaynağıydı ki o su kaynağıyla çöreklaşmış, kupkurulmuş topraklarını, ruhlarını, gönüllerini bir anda ilkbahar iklimine, ilkbahar atmosferini taşıyabilmişlerdi. Bu hanımlar cephe gerisinde kimisi gazilere su taşıyor, kimisi yemeklerini hazırlıyor, kimisi yaralarını sarıyordu. Hatta Rüfeide isminde bir hanım sahabi, ilk hemşirelik görevini yapmıştır bile diyebiliriz. Bu fedakar hanımlar, şefkatle yine koşturuyorlardı. Hayatlarının her alanında koştukları gibi. İşte Efendimizin süt alası Ümmü Haram, bir başka ibret vesikası. Bir tanecik sultanımız Efendimiz'den, ümmetinden bir mücahid grubun deniz yoluyla Kıbrıs'ın fethine çıkacağı haberini dinleyince, kendisinin de onların arasında bulunup hizmet esnasında hizmet etmesine, dua etmesini sevgilimizden istemiş. Yapılan dua kabul olmuş olacak ki, Hicri 28'de Hazreti Osman zamanında çıkılan Kıbrıs seferine, eşi Übade bin Samit ile hem de 80 yaşını geçmiş olduğu halde katılmış fetih sırasında Larinaka yakınlarında bineğinden düşerek şehit olmuştu Osmanlılar ciddimiz atalarımız buraya 1570'de bir türbe yapmışlar Hala Sultan Türbesi diye meşhurmuş burası Eyüp Sultan Hazretlerinin bu Eyüp'teki e, mekanının türbesinin ziyareti gibi orası da hep ziyaret ederlermiş zamanında insanlar Hatta Osmanlı donanması top atışlarıyla her zaman oradan geçerken selamlamayı bir vefa borcu bilirlermiş. Evet. Onlar 80'inde de aşk eriydiler, 80'inde de. Yaş onlara bahane değildi. Onlara hiçbir şey bahane değildi. Onlar çünkü bir tanecik sevgilileri, dostları, tatlı peygamberleri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan şu sözü duymuştu. Baktınız, kıyamet kopmak üzere, kıyamet kopmak üzere ve elinizde bir hurma dalı var. Öyleyse onu dikin. Kıyamet, kopacağı an bile olsa, dünya yerle bir olacak da olsa kıyametle beraber o elinizdeki hurmayı dikin. Kendiniz için ahiretiniz için önceden hayırlı ameller gönderin. Çünkü öyle bir gün bekliyor ki sizi. Fe men ya'mel miskal zarratin khayrayra ve men ya'mel zerre miskal, Kim zerre miktarınca kim ufacıkta olsa bir kötülük yaparsa ondan sorunu tutulur karşılığını görür. Kimde? İzlere kadar iyilik yaparsa onun karşılığını görür. Bunu biliyorlardı. O yüzden Ebubeyl Ensadilerin 90 küsur yaşında Medine'den İstanbul'umuza yola koyulması gibi. Belki bayandı. Hanımefendiydi. Yaşı 80'di. Ama Diriltmek söz konusuydu. Hiç adım atmazlar mıydı? Sevgilileri bir taneciklerinden öyle mi öğrenmişlerdi? Hayır. Onlar öğrenmişlerdi ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi, tayyibesi Bu tevhid kelimesi Sadece kendilerinin inancında kalan Gönüllerindeki putları yıkan bir inanç kelimesi değildi. Öyle bir kelimeydi ki Dillerini birliyordu, zihinlerini birliyordu, gönüllerindeki bütün putları yıkıyordu. Bütün cüz'iileri, vücutlarındaki bütün nüceleri birliyordu. Hayatları da tevhidi yaşıyordu. Onlar böyle telaffuz ediyorlardı. Belki bundan ya eyhellezine amenu feamen billahi resulih ayeti tecelli ediyordu. Bizler için belki belki hakkıyla imanı tadabilmek adına Belki hakkıyla Allah'ım deyip aşk elçisi peygamberiyle uzattığı o tatlı ele tutabilmek adına belki o yüzden bize uyarılar sunuyordu. Sevgisinden, şefkatinden. Sevgili dinleyiciler, siz kimi çok uyarırsınız? Sevmediğinizi uyarır mısınız? Farz edin. Küçük bebeğiniz var. Ne yapar? Çocuğunuz daha doğrusu. Sağa sola hareket eder. Masaya koşturur. Şuraya buraya koşturur. Siz onu o kadar çok seversiniz ki. Aman yavrucuğum bak şöyle yapma bak. Soba elini yakar. Aman yavrucuğum bak masanın kenarı... ...dudağını çarpar. Aman yavrucuğum bak... bıçağa dikkat elini keser. Niye hep uyarırsınız? Söyler misiniz bana Allah aşkına? Sevdiğiniz için uyarmaz mısınız? O kadar çok seversiniz ki. Bazen... ...bu sevgi Onu bıktıracak kadar bile olabilir belki. Allah hep uyarıyordu, o kadar çok seviyordu. Zaten sevdiği için yaratmamış mıydı? Sevgisi için cennet yaratmamış mıydı? Cehennem oraya birileri girsin için değildi. Cehennem Allah'ın adaletinin tecelli ettiği, tecelli ettiği bir mahkemeydi. Eğer oraları illa birisi birileri girecek olsaydı. Peygamberler gönderir miydi? İnsan canını verinceye kadar Tövbe kapısını açık tutar mıydı? Sayısını bilemediğimiz kadar Aşk elçisi peygamberler gönderir miydi? Akıl lütfeder miydi? Hayatımızın her anında Her gün karşılaştığımız ibretler var Bu sadece umuma açık değil bu uyarılar Sevgili dinleyiciler beni dinleyen her birinizin hayatında Allah'ın özel olarak sizlere yaptığı özel uyarılar olduğunu da inanıyorum. Belki ailenizden, belki işyerinizden. Ama Allah, herkese bu umumi açık uyarılar haricinde, hususi uyarılar da yapmakta sevgili dostlar. Bazen, bazen bu çekmiş olduğunuz bir sıkıntı olabiliyor. Bazen elde etmiş olduğunuz bir imkan olabiliyor. Ama her birimiz, her birimiz, Umumi uyarılmak haricinde o en büyük dostun hususi uyarılarıyla da karşılaşıyoruz bazen. Uyarıyor bizi özel olarak. Kulum diyor aslında. Seni sevdim, yarattım. Elçiler gönderdim. Kitaplar gönderdim. Sürekli uyarılar gönderdim. En büyük uyarı aynaya baktığında kendini görmen değil mi? rastgele mi oldu acaba Elinizdeki boya fıçısına içine bir tane fırça atarak sallayarak bir tane beyaz tabloya attığınızda harikulade bir kainat resmi çıkabilir mi? Hayır. Üzerimize giydiğimiz bir elbise bile kendi kendine olmazken bir sürü icattan, bir sürü işlemden geçerken şu kainat ...ve en önemlisi insan. Hayır. Kulum. Akıl verdim. imkan lütfettim. Fırsat lütfettim. Olur ki... ...tefekkür eder. Olur ki araştırır. Olur ki belki silkelenir de... ...dinimin... ...katımdaki dinim İslam'ın... ...aşk ve sevgi deryasına nehrine dalarak aranırsın belki belki aranırsın bu umumi uyarılarım haricinde hususi uyarılarım da var diyor aslında celle celaluhu ne mutlu görebilenlere ne mutlu görüp kendilerine gelebilenlere ne mutlu Sonbahar yaşayan gönlünü ilkbahara çevirip neden sonra başkalarının gönlüne de el atabilenleri. Mevlana'nın bir mum diğer mumu kendi ateşiyle aydınlatmakla kendi ışığından bir şey kaybetmez sözünü düşünebilenleri. Evet. Bu hanımefendiler böyleydi. Yaşları kaç olursa olsun ya da bulundukları imkan ne olursa olsun dünya kısa, dünya imtihan mekanı. İmtihan onların gevşemesini ya da imtihan onların ne olacak diye boş vermişlik göstermesini yolunu çıkarmıyordu. Onlar her an düşüncedeydiler ne dersiniz bazen Allah'ın bize verdiği değeri biz kendimiz mi düşürüyoruz bazen ne dersiniz Allah'ın bize hazreti insan ve halife kılması bizi tüm kainata hükümdar kılması bütün kainatı, bütün dünyayı bizim için yaratması bizim için hediye olarak sunması Allah bizi ne kadar değer veriyor da biz bazen ne dersiniz Kendi ik heb mi beetje een öyle een beetje een beetje insane fi een beetje Biz insanı en güzel şekilde yarattık maddeten ve manen, bedenen ve ruhen een En güzel. beetje een beetje een Lakin een beetje insan, insanların beetje bazen... het de nefislerine zulmediyorlar kendilerine ve aşağıların aşağısına düşüyorlar sürekli paylaştığım bir konu var ya Kur'an'la alakalı okumasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımızda Allah günah işleyenler için benim sözüme karşı geldilerden ziyade kendi nefislerine zulmedenler kelimesini kullanıyor ...kendi nefislerine zulmedenler hitapen. Kul ya ibadiyel lezine esrafu ala enfisihm. Günah işlemekle, hata işlemekle... ...kendilerine zulmeden kullarım. Evet kul kendine zulmediyor aslında. Değerini düşür ya. Allah paha bitilmez mekan cennet hediyesini veriyor... Dünya da o cennete götürecek basamaklar veriyor. Keşke bazen, Kur'an'ın ile tam manada bir aydınlanabilmek nasip olsa da, Siyeri Nebi'nin tefsiri Kur'an olan nuruyla aklanıp baklansak da, Doğusundan batısına, Kuzeyinden güneyine, Tüm insanlara, O aşk deryasına alabilsek... Efendimiz'in hedefi gibi. Dünyada yaşayan her insan, hatta bugün bize silah çeviren, bugün bizi öldürmeye, bugün bizi zulmeden insan, bugün bizi kin kusan, bugün bize taş atanlara bile aşkı sunabilecek, Aşk elçesi efendimin yaptığı gibi. Ömerlere Hazreti Ömer yapabilmek adına bir adım atab, bir adım atabilsek tefsiriin Kur'an olan aşkaçsız Efendimiz'in hayatından alacağımız mesaj ile bazen kendimizi de düşürüyoruz, bazen işimizi annemizi, kızımızı, çocuğumuzu, kardeşimizi de galiba. Peygamber Efendimiz Veda hutbesinde İnsanlık tarihinin temel sorunlarından biri olan Kadın haklarının korunması ve gözetilmesiyle ilgili Çok açık buyurmuştu aslında Ey insanlar Hanımefendilerin haklarını gözetmenizi Ve bu konuda Allah'ın koyduğu ölçülere Hassasiyetle uymanızı tavsiye ederim Siz hanımları Allah'ın emaneti olarak aldınız Onlar Emanetullah'tır Allah'ın emaneti Onları Allah adına söz vererek helal edindiniz Sizin hanımlar üzerinde hakkınız Ama onların da sizin üzerinizde hakları vardır Ik zeg wil ik hardis daar. heb me gedaan, ik heb me gedaan, ik heb me gedaan, ik heb me gedaan, ik heb ik heb ik heb ik heb een ik heb ik heb ik heb ik heb ik heb ik heb ik heb ik heb ik heb een ik heb ik heb ik heb Erkek olsun, kadın olsun, her kim mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Üstünlük, yakınlık ilahi makama yakınlık, aşk ileydi, aşkı sergileyebilmekleydi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bugün İslam dünyasında da maalesef. Hanımefendilere yönelik Kur'an ve sünnet çizgisine ters düşebilecek bir takım olumsuz yaklaşımlar ve davranışlar gözünüyor, görüküyor. Büyük ölçüde gelenek, görenek, örf, adet ve kültürden kaynaklanan bu tür hatalı yaklaşımlar ve uygulamalar. Ne bazen yeterince bilgisi olmayan kişi ve toplumlar tarafından İslam'a mahlediliyor. Sanki İslam'da varmış bu şiddet gibi. Kalbuki emri boyunca savaştaki düşmanına bile elini kaldırıp herhangi bir yaralayıcı, herhangi bir acı verici fiiliyatta bulunmayan sözleriyle bile kimseyi incitmeyen, kendisini öldürmeye gelenleri bile diriltmek adına her türlü tatlılığı sergileyen bir peygamberin aracılığıyla gelen bir din olduğunu önütü veriyor bazen de bilemiyor insanlar. Müslümanlar da gerek düşüncede gerekse pratikte hanımlara hak ettikleri önemi bazen veremiyor. Bu konuda Müslüman'a yakışmayacak davranışlar o yüzden sergileyebiliyorlar. Bu konuda müminler için en güzel örnek sevgiliemiz Resulullah O herkese karşı olduğu gibi hanımlarına kızlarına vesaire eshab-ı kiramın hanımlarına kızlarına çocuklara büyükleri küçüklere karşı daima sevgi saygı hoşgörü anlayış göstermiş bırakın dövmeyi hanımlarına karşı hiçbir zaman kaba davranmamış hep güler yüzlü olmuş dolayısıyla peygamberimizin hanımlara karşı gösterdiği bu tavır aslında sadece evlilik açısından değil bir baba olarak da bir dede olarak da Efendimizin kız torunları da vardı kızı da vardı, eşleri de her alanda aslında Efendimizden bunu görmeliyiz ki hayatımız birer rahmet hayatına tecellyesin o kadar büyük aşkı sergileyen hanımlar olmuş ki Allah Resulü'nden aldıkları bu mesaj ile o kadar yüksek dereceler ulaşanlar. Çünkü Allah katında yükseklik erkekliğe de kadınlığa bağlı değildi. Aşka bağlıydı. Kim aşkı serbirlerse oydu. İşte Ayşe, Ayşe-i Sıdık'a ilim de en öndeydi. Sahabiler efendimizden sonra bile bir şey öğrenmek için Ayşe-i giderlerdi. Hanımefendiydi. Ama ilim aşığıydı. Allah Resulü'nün hayatından öyle bir mesaj almıştı ki O mesaj gereince, o mesaj gereince hayatını öyle bir yaşamıştı ki bundan sebep ilim deyince akla işe sıdika geliyordu. Bir hanım da ama bahanesi bu değildi. Bahanesi bir adım daha ileri atabilmekti, bir adım daha yükselebilmekti, bir adım daha. En güzel dosta yaklapışabilmekti. İşte Cüveyriye binti Haris. İşte Geceleri ibadetin adı, Gündüzleri Orucun adı. Bir hanım da olsa çok güzel bir abid Hafsa Validemiz. Sadakatin zirvesi Hazreti Hatice-i Kıbra. Vefakarlığın, vefanın ismi Meymuna binti Haris. Ferasetin ismi Safiye binti Hayy. Latifenin, tatlılığın, nezaketin ismi Sude binti Zema. Saf belirlemenin adı, küfür mü, iman mı, tağut mu, Allah mı? Saf belirlemenin adı, öz babasına bile karşı olsa, Ümmi Habibi. Sebat'ın, azimli olmanın, örnek şahsiyeti Ümmü Seleme. Cömertlik deyince en önde efendimizin eli uzun diye bu gurduğun müjdenin sahibi Zeynep Binti Caş hanımdı. Şimdiki bahanelerden daha ağır sıkıntılar olmalarına rağmen bahaneleri ellerinin tersiyle itmişlerdi. Her biri bulunmuş oldukları imkanı en iyi, en verimli şekilde değerlendirmek adına kendi eli imkanlarıyla bir şeyler yapar, geçimini temin eder bir kısmını da insanların yardımına harcardı işte Zeynep Binti Hüzeyme Aşk etçisi Efendimiz'den öğrenmiş oldukları mesajı ben hanımım, ben bayanım. Yapamam ki, edemem ki, gücüm yetmez ki, vaktim yetmez ki, şu yetmez ki, bu yetmez ki deyip bahaneler bulan bir insan değildi. Bayandı, hanımdı, imkanı kısıtlıydı ama öyle hayır yapıyordu ki, öyle bir hayır yaşıyordu ki. Bir ekmek mi? Yarısını bölüyordu. Bir fırınama yarısını kesiyordu. Çere kurmama yarısını bölüyordu. Adı Ümmül Mesakin'di. Miskinlerin annesi olmuştu. İşte Afra Hatun, Metanetli üç şehit annesi Metaneti gösteriyordu. Fiiliyatıyla, aşkı gösteriyordu, aşkı sergiliyordu, hem de ne sergili işle sergiliyordu, ne sergili işle. saadette öyle aşkı sergilemiş ki hanım sultanlar var ki öyle hanımefendiler var ki kimisi 8'inde kimisi 80'inde kimisinin 15'inde kimisi 35'inde bahaneleri olmamış bunların bayan olmaları hanımefendi olmaları kendileri kainata öyle bir aşk ile damga vurmuşlar ki öyle bir damga vurmuşlar ki ...öyle bir aşkı sergilemişler ki... ...işte... ...Atike binti Zeyd... ...işte Cemile binti Sabit... ...işte... ...Haziti Hamza'nın eşi... ...Hanzala'nın eşi... ...işte... ...Cemile binti Übey bin Selül... ...Abdullah bin Selül'ün kızı... ...Abdullah bin Übey bin Selül'ün... ...hani... Medine münafıkları vardı ya Medine münafıklarının başı Abdullah bin Übey bin Selül İslam'ın Baş düşmanının Bulunduğu bir evde yetişti Büyüdü ama Kendisi en saliha Ve en samimi bir mümine hanımefendiydi Bahanesi Değildi yani Bunları paylaşmamız bu O kadar çok var ki Şu kısacık zaman dilimle nasıl sığdırsam Sizimle isimlerini Paylaşırken bile o kadar çok görüyorum ki o kadar çok gözlerimin önünde şöyle film tablosu gibi geçiyor ki hayatları. O oh, hanımefendiler ne abideydiler. Nasıl bir aşk sergilemişlerdi. Abdullah bin Ubey bin Selü'nün kızıydı. Ama aşkı zirvedeydi. Ya Dürre binti Ebu Leheve ne dersiniz? Ebu Leheve'in kızı. O Cemile Büntü Übeyvin Selülden Altta mı kalır <gülüyor> Onlar yarışıyorlardı ama aşkta Aşkı sergilemekte Aşkı zirvelere taşımakta Ötelere taşımakta Yarışıyorlardı Birisi münafıkların başının kızı Birisi kafirlerin Başının kızı Hayır hayır Nerede olurlarsa olsun Onlar bir bataklıkta dolsalar, Bataklığın içinde Tertemiz mis gibi birer ödülü vermişlerdi. Belki bundan daha kıymetli ödül vermişlerdi. Peki Esma binti Amr'a ne dersiniz? Akabe'de biat eden hanımefendi. Bütün tehlikeleri göz alarak. Bütün kainata la mevcude illallah deyip ilahi. "Enta maksudi ve rızahak meطلub" deyip "Aşkımız sensin. Her şeyimiz sensin Rabbim." Seni seviyorum Allah'ım deyip Bütün tehlikeleri göze alıp Akabe biatlarına giden Bu Ensar hanımefendi için ne dersiniz? Peki Peki Hayatını ilme adamış ilim sevdalısı Esma binti Yezid için ne dersiniz? Hatibetün nisa Beyatün rıdvanda bile bulunmuş Bir hanımefendi Hanımlar bazen soramadıkları Konular olduğunda der Resulullah aleyhissalatü vesselama o anlatırmış hallerini arz edermiş ilim sevdalısı ah ne kadar güzel aşkı sergilemişler hayatın bırakın başında sağında solunda ortasında olması merkezinde bir bakın Cafer bin Ebi Talib'in eşi gözümüzün önünde canlanıyor metanet abidesi Esma binti Umeys ya Fatıma binti Esed Fatıma bint Esed Fatıma bint Esed'e ne dersiniz? Emaneti riayetin örneği. Hayatı Resulullah'tan aldığı bu mesaj ile dolu. Ya Fatıma bint Esed'e ne dersiniz? Hazreti Ömer'in kız kardeşi. Öz abisi kendisinin boynuna kılıcını dayadığında, sen de Müslümansın dediğinde, evet abi, benim safım belli abi, Bizi burada öldürsen de işimle beraber safımız belli abi. Allah'ı seviyoruz, Allah'ımızı seviyoruz abi. Ne dirayet abidesi, ne sadakat abidesi bunlar. Hanımefendi öyle mi? Ama ne hanımefendiler, ne hanımefendiler. Yefatıma binti kayıs. Sırların mezarları. Sadakatin zirvesi. Ya Habibe bin Ticariş ne diyeceksiniz? Abdurrahman bin Affın eşi. Soru, soru sorulacak. Sürekli Resulullah'ın meclisinde, sürekli ilim meclisinde bir şeyler öğrenmek, ilim Çin'de de olsa arayın bulun ya. Ya Halima Hatun, Hilim sahibi, Efendimizin süt annesi. Yumuşaklık, nezaket, zirvede. Ja Hint binti Amr, Uhud mücahidesi, cihad'in en önünde. Ja Hamle bint-i Caj, Musab bin Umeyr'in eşi. Musab bin Umeyr'le beraber tüm insanlığa aşkı anlatmak, aşkı paylaşmak adına en önde. Eşi Uhud'la şehit oldurken, gözyaşları yanaklarından dökülürken, Allah'ın sevdiğimi. En çok sevdiğim senin uğrunda sana koştuğundan sabrediyorum. Ama Rabbim o sevdiğimi beni en sevgili olan senin katında buluştur. Bu tevekkül abidesi. Ya Havle binti Hakim. Ya Havle binti Kays. Ya ihlas sahibi, ihlasın abidesi Havle binti Salebe. Bedir ve Uhud gazisi. Hint bin Utbe O kadar çok sahabiler var ki Münafıklar Hendek'te Yahudilerle beraber bir olup da Müslümanların evlerini sırtlarından vurup da Baskınlar yaptıkları zaman Onların karşısına birer erkek gibi En cesur bir yiğit gibi Durup da Onları gerip zikurten Erva bint Abdulmuttalip Ya Halide bint Esvet Safiye bint Abdulmuttalip Ümmü Haram Zinnire Ya Ümmü Varaka Ya kocası Ebu beraber Adaletin peşinde ömür harcayan Ümmü Zer Ya Ümmü Elkhair bint Sahr Ya Ümmü Ümare Eşi, çoluk, çocuğu öldürüldü Savaşta şehit edildi Resulullah nerede? Resulullah samen selam etti mi diyen kişi? Ja, Mü Ja, Mü Ruman. Ja, Mü Rafi Salma, Ja, Mü Mabet. Ja, Hakim bint Haris. Ja, Mü Gülsün bint Ukbe. Ja, Mü Eymen. O Hizmet Abidesi. Ja, Mü Atiye. Şifa bint Abdullah. Şema bint Haris. Ja, evet, Sevgili Dostlar. Hanımefendi, sahabiler öyle aşkı sergilemişler ki Ya Hazreti Ham Bekir'in kızı Hazreti Esma 100 sene yaşamış bir hanımefendi 100 sene. Ama yaşı 100 olmasına rağmen ne bir tek tektişi düşmüş ne de aklından zerre kadar bir kayıp. Bir ihtiyarlık gelmedi kendisine. Bu hanım sahabiyemiz. Şerefi bütün yönleriyle elde etmiş bir aşk eri hanımefendi. Babası sahabi, dedesi sahabi, kız kardeşi sahabi, eşi sahabi, oğlu sahabi, kendisi de sahabi. Ne kadar bereketli. Bunlar şeref ve örvünç olarak ona yeter. Babası sağlığında Resulullah Efendimizin dostu, vefatında Halife Ebu Bekir radiyallahu anh. Dedesi Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe, Ebu Atik, Kız kardeşi müminlerin annesi Temiz Pek Eşi Resulullah'ın dostu Zübeyir bin Avam. Oğlu Abdullah bin Zübeyir. Evet. İslam'a ilk girenlerden Allah Resulü Gelin Ne haldeyseniz Olmak için Görmek için bilmek için gelin dediği çağlarda, küfrün bütün zalimliğine ve zulmüne rağmen, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesiyle dirilmiş bir hanımefendiydi, gençti. Bir genç kızdı, bir genç hanımefendi oluvermişti sahabeyi. Bu büyük fazilete 17 kişinin dışında kimse onun önüne geçmemişti. Sürekli tebliğde, Allah Resulünün aracılığıyla Allah'ın sunmuş olduğu aşk davası İslam'ın vahiyiyle geçiyordu günleri anları. Hangi özelliğini paylaşsam sizlerle bilemiyorum ki. Onlar da insandı, melek değildi elbet. Hatalara düşmüyor değillerdi belki bazen. Ama biliyor musunuz? Onlar hatalardan arınabilmeyi, kendilerine gelebilmeyi bulabilmişlerdi. Hatasız kimse olmayabilir. Ama yanlış hatayı yapmakta değil. Yanlış hatayı terk etmemekte. Ayetleri kurucalarken, hadisleri, Kur'an tefsir olan hadisleri incelerken, bunu görüyoruz. Allah, günah işleyenlere değil, günahlarını bile bile terk etmeyip ısrar edenleri karşısında sert uyarılarını buyuruyordu. Esma, tatlı Esma, ilimli Esma, cesur Esma, babası ile beraber hicret ederken Müşrikler eve baskın yapmışlardı. O söylememişti babasının ve Resulullah'ın erektiğini. Kendisine zulmetmeye kalktılar. Söylemiyordu. Onların karşısında dik duruş vuruyordu. Tek başına orada dik duruş sergiliyordu. Ne büyük bir duruş. Bu yetmezmiş gibi gizli gizli Resulullah'a ve Hazreti Ebu Bekir'e Yiyecek ve su taşıyordu. Ne kadar güzel sergilemişlerdi aşkı. Adaletsizliğin olduğu yerde adaletin tecelli etmesi, Zulmün olduğu yerde zulmün kalkması, Karanlığın olduğu yere aydınlığın tecelli etmesi adına, Ne güzel kendilerini, Aşk efendimizden aldıkları mesaj ile dirilte vermişlerdi. O kadar güzel diritmişlerdi ki kendilerini Fatıma'lar, Rukiye'ler, Ümü Zeynep'ler. Aradan geçen bu kadar yüzyıla rağmen hayatlarına baktıkça bir silikelenme mesajı kendimizde bulduğumuz birer örnek oluvermişlerdi. ona dönüştürüyorlardı. Başboşluk düzene dönüşüyordu. Güçsüzlük kuvvete dönüşüyordu. Kaybolmuşluk bir güç oluyordu. Zillet yücelik oluyor, cehalet bilgiye dönüşüyordu. Yokluk vardı hayatlarında. Sevgi yoktu, adalet yoktu. Bütün yokluklar varlığa dolaşıyordu. ...varlığa dönüşüyordu. İnsanların hepsi birden... ...hayatlarını hak ve hayır davası için... ...adadıkları vakit... ...dikenler çiçek veriyordu. İşte aşk açısı efendimiz... ...ve onun... ...manevi yerinden tutup... ...en büyük dosta doğru adım atarak arınabilen... ...onun arkadaşları bunu yaptılar. Bu... Onlardan önce de peygamberlerin Ve onların inanan arkadaşlarının yaptıkları şeydi Bu onların bıraktıkları dersti Okuyabilenlere ne mutlu Derslerini kendilerine ders kılabilenlere Kısalardan hisse alıp Kısalara hisse olmayanlara Ne mutlu Hak ve hayır Sevgilimiz Resulullah'ın ve arkadaşlarının üstlendikleri rolün özünü teşkil ettiği için o öyle olduğu için onlar Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ve arkadaşları insanlığa en hayırlı mirası bırakıyorlardı. İnsanlığın vicdanlarının sağlıkla nur ve olgunlukla dolduklarını görüyoruz. Baktığımızda tarihe Bugün dünyanın yayın istasyonlarının çoğu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşlarına nur ve iman olan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıktan okuyor. Dünyanın birçok yayın istasyonu, dini İslam olmayan devletler bile. Hiçbir dine inanılmayan devletler bile, Arapça yayınların çoğu programlarına Kur'an ayetleriyle başlamıyor. Dünyanın her yerinde. Müslüman toplumlarda da, Hristiyanlarda da, Yahudilerde de, Budistlerde de. Onlar ve onlar arasında. 1400 sene Resulullah'ın müezzininin çağırdığı aynı kelimeleri ilan etmek üzere minarelerde sesler yükseliyor. Bu dinin Kur'an'ı dünyanın her yerinden okunuyor. camileri, Dünyanın her yerinde dimdiktiriyor. Dünyanın her yerinde prensipleri ilan ediliyor. Hak ve hayra imanın kuvveti bu işte. Öncelikle hakkın ve hayrın Rabbin olan iman. Peygamber'e ve hatta hayatlarını hakka ve hayra adayan bütün peygamberlere iman. Ve sonsuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşlarından paylaşmış olduklarımızdan gördüğümüz olayları izledikten sonra hayatımıza gelen bir soru. Soru şu. Anlaşmazlık ve düşmanlık nasıl oldu da o olgun kardeşlerin arasındaki sağlam ilişkileri bozdu? Bugün meydana çıkan iş savaşlar ...kardeşin kardeşe vurmaları... ...fitneler, fesatlar... ...nasıl ortaya çıktı? Aynı Allah... ...aynı peygamber, aynı kitaba... ...iman ediyorsak... ...o eshab-ı kiram ile... ...aramızdaki fark neydi? Bu sorunun cevabı bizleri... ...o eshabın imanlarına... ...ve daha başka... ...tarihi etkenlere getiriyor. Evet... Onların apacık, samimi ve kesin imanları, Aynı yolun yolcuları yapıyordu onları. Hakikatin bilip, Takip ettikleri bir tek yüzü vardı onların yanında. Doğru birdi, doğru doğruydu. Fitneler, fesatlar, Heva ve çıkarlar yoktu. Resulullah aralarında yaşarken, insanların anlaşmazlığa düştükleri konularda hidayet ermeleri kolay oluyordu. Şüpheli durumlarda vahiy veya Resulullah Aleyhissatü vesselam veya hut her ikisi birden onları aydınlatıyordu. Resulullah Aleyhissatü vesselam bedenden aradan çekildikten, bedenen dünyayı terk ettikten, bedenen irtihal ettikten sonra ...yine o duruşlarını sergileyebilmişlerdi. çok saadet dolu vakitler yaşadığımız Eshab-ı Kiram'ın konularını kapatırken Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Saygıyla ve huşuyla o büyük öğretmene cahillerin alim, zalimlerin, abid, eşkıyaların Evliya olmasının aracısı Peygamberlerin soruncusuna diyoruz ki Ya Resulallah Allah'ın selamı Rahmet ve bereketi Senin üzerine olsun Verdiğin ve hidayete ulaşma yolunda rehber olduğun için Bizi sevip Hayatını hayatımız için feda ettiğin için bizden birimiz kurtulsun adına hayatını feda ettiğin için. Ne kadar kabalık da yapsak bazen sana yine şefkat kanatlarını şefkat edini bize uzattığın için. Bize her zaman bir anne baba şefkatinden daha merhametli yaklaştığın için. Bazen senin adımlarını takip edemesek bile 1400 yıl önce Ettiğin gibi bugün Ebedi istirahatgahında Bizler için dua ettiğin için Bazen hayatımızla Seni üzecek yanlışlar yapsak da Allah'ım Ümmeti Ümmeti Ümmeti deyip Önce bizi Rabbim'den dilediğin için. Hayatının hiçbir alanında kendini düşünmeyip, Sadece bizden bir kişi bile olsun, En ufak bir yanlışa bile düşmesin diye, Geceni gündüzüne kattığın için. Kendin için değil, Bizler için sabahlara kadar namazlarda durup durup şişirdiğin için. Kendin için değil, Bizler için günlerce aç kalıp karnına taşlar bağladığın için. Kendin için değil. Bizler için taifte taşlandığın için. Kimse için değil. Sen kendin için değil. Bizler için. Anını sercilere kapatıp... ...gözyaşlarını, toprakları sırılsıplam yaptığın için. Canım efendim. Seni çok seviyoruz da Senin mesajını Bir de hakkıyla hayatımıza koyuversek versek de bugün Çeçenistanlar yaşanmasa Iraklar, Filistinler, Lübnanlar yaşanmasa Keşmeler yaşanmasa ve hatta ve hatta Sen sen sen Sana düşmanlık edenlerin bile kurtuluşu için hayatını feda etmiştin ya, Kur'an'ın ifadesiyle. Neredeyse kendini parçalayacaktın ya. Bugün, dünyanın en rücağı köşesinde, belki hiç kimsenin görmediği, hiç kimsenin bilmediği, tanımadığı bir insanın bile... Dünya ve ahiretteki mutluluğu için Bir adım atabilsek Selam olsun İlim, rahmet ve aşk müniyeti Güzel İslam'ın müfessiri Bir taneciğimiz Tatlı rehberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mesajını hayatına taşıyabilenlere Seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım deyip bütün mümin kardeşlerinin ellerinden tutup dünyada bir cennet hayatı yaşayıp ahiretteki sonsuz cennete yürüme kadına atılabilenlere. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe cennete giremezsiniz hadisinin sırrınca. Dünyadaki bütün kardeşlerinin bir tanesinin saçına rüzgarın sert esmesinden dolayı vücudu tir tir titriyebilenlere. Dünyanın en uca köşesinde ayağına bir taş sert taş değdiğinde yüreği sızlayabilenlere. Öz kardeşten öte kardeş olduğunu bilebilenlere. Selam olsun muhacirin olabilenlere. Evet. Selam olsun bir muhacirin olup, bir ensar olabilenlere, ilim, rahmet ve aşk medeniyetini gönüllerden gönüllere taşıyabilmek adına, hayatlarını başka hayatlar için feda edebilenlere. Selam olsun. Günahların çekiciliğinin zirvesi nefs-i İlim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın merkezi, gönül medenisine hicret edebilenlere selam olsun. Sevgili kardeşlerimiz 18 Temmuz 2007 Çarşamba akşamınki Gafletten Kurtuluş Radyo Sohbet programımızı Burada Birinci bölümünü Bitirmiş olduk diyelim Evet sevgili kardeşlerimizden Bir tanesinin Bizden özel ricasıyla mail ile mail aracılığıyla bu hafta hanım sahabilerin hayatlarından bir mesaj almak istedik ama hani bir sofraya geldiğinizi düşünün değerli bir misafiriniz var ona tabi en güzel şeyleri sunmak istersiniz ama güzel çoksa ne sunacağınızı şaşırırsınız ya Hanım sahabelerin hayatları her birinde o kadar tatlı, o kadar vizir ve o kadar büyük, yüce ki yani elim, ayağım birbirine karıştı desem bana bu konuda inanın. O kadar güzel sergilemişler ki o kısacık hayatlarında kimisi bazen, kimisi de bazen uzun ömründe öyle bir sabah gerçekleştirmiş ki. Gerçekten sabat çünkü en büyük nimet. Yani iman ile şereflenmek Aşk ile tanışabilmek büyük bir nimetse de sebat edebilmek asıl en büyük şereftir. Evet sevgili dinleyiciler bu arada Türksel, Vodafone ve Avya hatlı telefonlardan mesaj bölümüne girip özel efem yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı 2838'e bundan sonraki bütün programlarımızda programın başından sonuna kadar görüşlerinizi, önerilerinizi veya sohbetin gidişatında eklemek üzere istemiş olduğunuz bir konular varsa gönderdiğiniz takdirde buradan o konulara da sohbet ortamında esnasında değinebiliyorum. Evet bugün üç aylara girmiş olmamızdan bir de yarın kandil olmasından sebep hani kandilleri biz tekrar bir sözleşme vakti olarak biraz görüyoruz ya millet olarak. Tabii ki Cenab-ı Zülcelal ve Kemal Hazretleri ile sözleşmek için belli bir zamanı beklemek yanlış tabii ki. Ama bu kandil günlerinde insanın ruhunu derinden etkileyen çok ayrı sırlarının olduğu da inkar İnsan üç aylara girdiği zaman çok farklı bir ortam hissediyor değil mi? Bugün de istedik ki bu güzel insanları paylaşalım da bu akitleşme, bu biatleşme mevsimi diye dediğimiz belki şu üç aylarda ve yarınki kandil için belki silkelenmemize sebep olur. Evet ben de bundan sonra bir Hatice'yim, ben bundan sonra bir Esma'yım diyebilmemize belki, belki bir silkelenmemize, kendimize gelmemize, belki bir Rume'yi sağlar gibi cennetle müjdelenmek adına adım atmamıza sebep olur. Çünkü onlarla da aynı dünyada yaşıyoruz. Aslında hep söylüyoruz ya, tarihte kerulden ibaret. Yani bugün yaşadıklarımız ve yarın yaşayacaklarımız aslında önceki zamanlarda yaşanmış olanların birer tekrarı. Biz onların sergilemiş oldukları bu olaylar karşındaki duruşlarını bir tam manasıyla idrak etsek, onlar gibi başarılı olacağız. Yeter ki bir, yeter ki bir süzgeçten geçirip yüreğimizle alabilsek... Bir ümmü Süleyimleri, bir nureleri, bir ümmü Zerleri, edebi, hayayı, ahlakı, yaşamı, yaşam standartlarını onlardan öncesi aslında. Şimdi onların hayatlarını araştırdığınız zaman, misyon, vizyon ve aksiyonlarını, hayat standart ve potansiyellerini öyle bir görüyorsunuz ki, ne kadar aktiflermiş, ne kadar bir gayret içindelermiş... Geceleri abid, gündüzleri mücahid zirvesini yaşıyorlarmış. Ne büyük strateji. Geceleri abid olmak, gündüzleri mücahid olmak, mücahide olabilmek. Nasıl mücahidelerdi? Sadece cihat meydanlarında mı? Hayır hayır. Onlar cihadı evlerin içinde de yaşıyorlardı. Anne babaları, eşleri, çocuklarına karşı da yaşıyorlardı. Sadece kötü manada değil, cihat neticeyi Allah'a çevirecek neticeyi aşka çevirecek her şey için adım atabilmenin mücadelesidir cihat. Evde bir huzursuzluk mu var? Ya da bir imtihan geldi de bir dert bir sıkıntı mı var? O sıkıntıyı kaldırmak adına gayret sarf edebilmek de cihat. Tabi cihatın farklı boyutları var. Savaş meydanındaki cihat farklı bir boyutu var. Onlar bu cihadı yaşıyorlardı sürekli aktiftiler. Onlar iki gününü bir geçiren ziyan hadisini hayatlarında öyle bir taktik ediyorlardı ki onların camileri ilim yuvası biliyorlardı. Evleri rahmet yuvasıydı. Onların evine gitmek onların evine bir dakika misafir olmak bir umul kuraya bir ilim yuvasına hicret etmek gibiydi. Mekke'den Medine hicret yaşamak gibiydi. Belki kandiller, Rahmet-i-Ilahi'nin Aradine kadar tecelli etip açıldığı Kullarına lütuf üzerine lütuf sunan Kapı üzerine kapı açan Rabbimin Bir ekstradan sunduğu lütufu olan bu kandiller Belki bizi silkelenmeye Belki de bizi şu anda dinleyen dünyanın herhangi bir yerindeki bir kardeşimizin bir anda bir tefekkürüne birkaç dakika nazarlarını bu asrı saadete çevirmelerine sebep olabilme ümidini taşıdık da bu akşam böyle paylaştık sizlerle Rabbim ilim rahmet ve aşk medeniyetiyle dirilmeyi ve bu dürelişle aşka koşabilmeyi lütfeylesin bize en büyük nimet de o değil mi? en büyük nimet o, o tabii ki dünyada cennet yaşayabilmek. Ahirette de sonsuz cennet yaşayabilmek. Zaten İslam'da biliyorsunuz insanları dünyada mutlu, ahirette de ebedi cennete ulaştırmak için Rabbimizin bizlere hediye ettiği bir medeniyetti. Bir hayat programı, bir hayat standardıydı. İslam sadece bize belli zamanlarda ibadeti emreden Ya da bazı insanların algıladığı gibi yükleyen bir sistem değil. O tamamen bir hayat standartıydı. Bir medeniyetti, bir kültürdü. İnnet dina indi Allah'il İslam. Allah katındaki din olmak. Çok farklı bir şey. Hazreti Adem ile başlayan. Hazreti Mahmud Aleyhisselatü Vesselam ile kemale eren bu din. Böyleydi. Evet sevgili dinleyiciler. Rabbim bu güzel insanların hayatlarından. Mesajlara doğru sorgulayabilmeyi Doğru alabilmeyi lütfeylesin Kendimize gelebilmeyi Kendimizi bulabilmeyi Bir kardeşimizin yaralı gönlünü okşayıp Seni seviyorum kardeşim Rabbim için diyebilmeyi Tebessüm bile sadakadır hadisince En azından tebessümüyle Kardeşinin derdini açabilmeyi rütfeylesin bizlere duamızdasınız efendim dualarımızda olabilmek en büyük şeref bizim için Bizleri Özel efemin internet adresinden posta ve web sitesinden ulaşabileceğiniz gibi www.atlanansensoy.com.tr.tc web sitemizden de ulaşabilirsiniz şu ana kadar 7 yıldır radyolarda yaptığımız sohbetler İnternetten videoları vs. Dinleyip indirebilirsiniz. Bununla beraber Burada yapmış olduğumuz ve diğer radyolar yapmış olduğumuz Tüm sohbetlerimizin DVD'sini Veya istediğiniz sohbetlerin CD'sini Dünyanın her yerinden istediğiniz kadar, istediğiniz zaman Yine aynı şekilde yazmış olduğum kitapları Yine sohbet kasetlerini Dünyanın her yerinden Turanlar dijital fotoğrafçılığa giderek alabilirsiniz. Turanların Telefon numarasını da radyoyu istediğiniz zaman arayıp alabilirsiniz. Bizim hedefimiz ve adımımız bu sevgili kardeşlerimiz. Yapabileceğimiz zerre miktarınca bir şey varsa onu paylaşabilmek ve el ele kol kola beraberce Rabbimize geldik ya Rab diyebilmek. Haftaya görüşmek güzel efendim. Sizleri Rabbimize emanet ediyorum. En büyük dost ilim, rahmet ve aşk ile. Hayatınızı cennette çevirip gönlünüzce olan tüm hayırları lütfeylesin. Esselamu Aleyküm Rahmetullah ve Berekatuhu. <Gülüyor>